Bir gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız sahne mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın. Eylü günler sevgili dinleyicilerimiz. Bir Sorun Var programına selam ve sevgilerimizle başlıyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuzla birlikteyiz. Sayın Fatma Bayram bugün bizim konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ediyorum hamdolsun sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz teşekkür ederiz. E, sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hocam sorularımıza e, Sümeira Hanım'a sözü vermeden önce e, sizden rica etsek kısaca kendinizden bahseder misiniz? E, ben Fatma Bayram. E, emekli vaizeyim şu anda onu söyleyebilirim. E, 1963 Üsküdar doğumluyum. E, efendim. E, işte eğitim aşamalarını e, tamamladıktan sonra 1989 Marmara İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra 90'da vaizeye başladım. Ve 30 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vaiz olarak çalıştım. Şu anda emekliyim, 3 çocuğum, 3 torunum var. efendim Ve emeklilikle birlikte gelen pandemi bizi bambaşka bir çalışma alanına, yani dijital dünyaya daha aktif bir şekilde sevk etti. Biraz konuşmaya, konuşmaları azaltmaya, biraz yazıyı artırmaya çalışıyorum. İşte böyle, bu kadar. Allah razı olsun hocam. Biz de dinleyicileriniz olarak istifade etmeye çalışıyoruz. Evet Sümeyra Hanım'cığım sorulara geçelim. Sorular için söz sizde. Ben de öncelikle Fatma Bayram hocamıza hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet maşallah üç çocuk, üç de torun sahibi. Evet. Ne güzel maşallah. Torusu başımıza diyelim. Allah ee, sizlere de göstersin. En hayırlı şekilde inşallah. Amin hocam inşallah. Evet, bugün sizinle aslında dilin afetlerinden bahsedeceğiz hocam. Hı hı. Aslında dil, dil dediğimiz zaman bu çok Allah'ın bir lütfu aslında bize verilen çok büyük bir nimet. Yani e, nasıl söylenirse seçtiğimiz kelimelerle, kelimelerle mesela işte fark etmeden kendi iç dünyamızı mesela yansıtabiliyoruz. Ya da vermek istediğimiz mesajı muhatabımıza ilettiğimiz bir yol değil. Ya da başkalarını anlama, anlaşma, iletişim kurma adına da bize verilen aslında büyük bir nimetten bahsedeceğiz. E, ama bu nimetin bugün bahsederken biraz afet boyutunu, bizi biraz helake düşüren, yanlış kullanımlarını sizinle konuşmak istedik. Evet. E, boş konuşmalarımız, işte birbirimize karşı düşmanca bir şekilde dilimizi kullanmamız e, veya mizah ve alay konusunda sınırı aşan bazı tavırlarımız olabiliyor. Bunların hepsini Hı -hı. bir arada düşündüğümüzde dilimiz bizi nasıl afete sürüklüyor hocam? Evet. Evet. E, teşekkür ederim e, tam da e, i̇hya ül dilin afetlerini ayda bir de olsa e, Türgev'de anlattığımız bir dönemde e, ve yine e, tam dün akşam e, bir psikolog e, grubuyla beraber dilin afetlerini konuştuğumuz e, bir döneme tevafuk etti bu sohbet e, bunda inşallah bir hayır vardır öyle diyelim e, fakat afet olarak görmeden önce dilin öncelikle siz de vurguladınız nimet oluşu üzerine e, biraz çizelim. Yani orada birazcık duralım. E, dil bizi e, diğer bütün mahlukattan ayıran özelliğimiz, öne çıkan özelliğimiz. Çünkü dil Hani ben bu işin tabii bilimsel açıklamaları var. İşte beynimizde nasıl bir süreç dil neye tekabül ediyor, nasıl dil üretiyoruz, kelimeler nasıl gerçeği bizim dışımızdaki dünyayı sembolize ediyor. Onun gerçekten üzerine yapılmış çok ciddi çalışmalar var. Hatta artık bildiğim kadarıyla üniversitelerde linguistik bölümleri bile. E, psikolojinin alt başlığı olarak e, açılıyor. E, dolayısıyla o e, bilimsel boyut beni açtığı için oraya değinmeden Öncelikle Hazreti Adem'i hatırlayalım. Yani Cenab-ı Hak ilk yaratılış sırasında Hazreti Adem'e kendi ruhundan üflemeden önce yani üfledikten hemen sonra tam o esnada yani meleklerin itirazlarına cevap olarak biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bize söylendiğine göre isimleri öğretiyor. Ulema bunu çok çeşitli şekilde yorumlamış. Ee, bu yorumlardan benim en hoşuma gideni oluna dil üretme kapasitesi vermesi Allah Teala'nın. Yani insanı meleklerden bile üstün kılan meleklerin o yaratılışta Hazreti Adem'in işte yeryüzünde kan dökecek zulüm ve fesat çıkaracak birisi oluşuna, bir varlık oluşuna itirazlarını, itiraz kelimesi de hoş değil burada ama başka bir şey bulamıyorum şu anda. O hani soruyu, soru sormalarını Cenab-ı Hak hani neden böyle bir varlık yaratıyorsun ee, sorusuna cevap oluyor yani. Hazreti Adem'in dil kapasitesi. Dolayısıyla bizim dil kapasitemiz hiç küçümsenecek bir şey değil. Ee, bir şeyi isimlendirmenin Metafizik boyutu var, Efendim sosyal boyutu var, Kültürel boyutu var psikolojik boyutu var ee, ve bununla ilgili az önce söylediğim gibi çok tütli çalışmalar var. Dolayısıyla dilimizin üzerine titrememiz gerekiyor. Yani lisanımızın, kullandığımız lisanın e, üzerine titrememiz gerekiyor. E, hatta kelimelerin biyokimyasal gücünden bahseder mesela bazı araştırmacılar. Yani kullandığımız dil bizim e, vücudumuzdaki kimyasal salgıları, kimyasal süreçleri bile etkileyecek kadar Belirleyecek kadar etkili mesela işte bu örnekler bir örnek verirler derler ki diyelim ki işte acıktınız karnınız acıktı. Açlıktan ölüyorum dediğinizde o açlığı daha şiddetli hissedeceksiniz. İşte biraz acıktım derseniz daha az hissedeceksiniz. Yani bizim e, fiziksel süreçleri bile nasıl algılayacağımız, o süreçleri nasıl tanımladığımızla yakından alakalı. E, bu bakımdan e, dilin afet boyutu da tabii işte tam burada devreye giriyor. Eğer dili yanlış kullanırsak, e, kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, yanlış kullanırsak, kötüye kullanırsak, bu bizim için bizi hani diğer bütün canlılara ve hatta meleklere bile üstün kılan en önemli niteliğimiz bu sefer dönüp bizi yıkan, bizi alçaltan, düşüren, derecemizi düşüren, hatta Efendimizin bir hadisinde belirtildiği üzere yüzü koyun cehenneme sürükleyen bir afete dönüşebiliyor. Ee, hocam ee, ve burada sizin de ifade ettiğiniz gibi bunun e, ilk aşaması yani o dilin afet oluşumunun ilk aşaması boş konuşmak. E, çünkü hani zarar verici konuşmalardan bir adım öncesidir boş konuşmak. Hani ne fayda var ne zarar var hiçbir amaca hitap etmiyor. İşte vakit öldürüyorsunuz boş boş konuşuyorsunuz. E, hakikaten bazen böyle sokağa çıktığımda Biraz yürümüşsen mesela şehrin merkezi noktalarında insanların işte kahvehane önlerinde, kafelerde, böyle pastanelerde, kaldırımlarda, parklarda oturup böyle herkesin oturup böyle işte saatlerce konuştuğunu görmek bana böyle bir hani korku filminin içindeymişim gibi bir izlenim veriyor bazen. Hani o sohbeti e, ayrı tutuyoruz tabii bundan ama bütün gün zaman öldürmek için konuşmak yani boş boş konuşmak hiçbir fayda sağlamayan ne dünyaya ne ahirete yönelik bir faydası olmayan konuşmalar e, hakikaten bizim e, kendimizi hani e, ağır çekimle intihar etmemiz gibi bir şey e, sosyal varlığımızı yani insani Değerlerimizi, varlığımızı, kapasitemizi yok etmemiz gibi bir şey. Ve e, dikkatimizi çeken bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de, benim çok hoşuma gider. E, cenneti tarif eden e, yüzlerce ayet var. Bu ayetlerde işte cennetteki nimetler anlatılır, maddi nimetler, manevi nimetler anlatılır. E, bunlardan bir tanesi de e, cennette boş söz olmamasıdır. Yani orada hiçbir boş söz işitmeyeceksiniz der Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kendimizi cennete uyumlu yapabilmek için cennetle hani bir uyumsuzluk yaşamamamız için daha şimdiden böyle boş sözlerden uzak durmaya çalışmak lazım. Hatta şöyle bir kişisel izlenimim oldu, bir tecrübem oldu. En yakınımdaki insanlarla bile veya işte çok özlediğim, çok değer verdiğim bir insanla bile iki saatten fazla bir konuşmanın giderek boş konuşmaya dönüştüğünü gözlemledim kendim. Dolayısıyla misafirlikleri, ziyaretleri maksimum azami yani bu süre iki saatle sınırlamanın çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Çünkü bir bak, baktım yani iki saatten sonra tekrar aynı konuları tekrar konuşmaya başlıyoruz. Çünkü hakikaten dünya liderleri bir araya geliyor. Yarım saatte bütün dünya meselelerini tık tık tık tık görüşüp bitirebiliyorlar. Biz iki saatte neden bitiremeyelim mevzularımızı? Buradaki boş sözün şu açıdan da altını çizmek lazım. Az önce aslında söyledim ama gözden kaçmasın. Dünyaya ve ahirete yaramayan söz. Yani boş konuşmamak için hep böyle uhrevi şeyler konuşacağız, hep dini içerikli şeyler konuşacağız, hep böyle birilerine iyilik yapmaktan falan bahsedeceğiz diye düşünmeyelim. Bir işte yemek tarifi de boş bir söz değildir, bir işe yarayan bir şeydir. İşte bir yerden bir bir şeyi ucuza ve uygun fiyata almışız, onu anlatmak arkadaşlarımıza, onu paylaşmak boş söz değildir. Yani dünya işlerine yarayan sözler de boş söz değildir. Bunu da bu vesileyle bir belirtmiş olalım. Boş sözden bir sonraki aşama, yani dilin afetlerinde bir sonraki aşamada zarar veren, ee, sözlere doğru gidiyoruz. Yani birbirimize zarar veren düşmanca dediniz sizde. Efendim, bu, bunun e, burada dilin kullanımının arkadaşlar, yani dilin düşmanlık için kullanımının e, ve dilin ee, bence hani o düşmanca bireysel ilişkilerdeki düşmanca kullanımdan daha tehlikeli olarak e, demagoji yapıp insanların zihinlerini manipüle etmek, insanların zihinlerinde hakla batılın e, birbirine karışmasına sebep olmak da e, dille yapılan bir şey. Yani bu konu da dille yapılıyor ve tarihte bunun ilk örneğini şeytan yapıyor biliyorsunuz. Kendisini savunurken güya hani Cenab-ı Hakk'a karşı orada bir e, şey yapıyor. Bir mantık silsilesi yürütüyor. Hakla batılı birbirine karıştırıyor. Buna Telvis ve İblis denir. Yani hak, e, hak bir söz söylüyor, inanıyorsunuz. Çünkü doğru o söylediği şey. Onun arkasına küçük bir batıl ekliyor. O hakkı kabul ettiğiniz için bu şeyde de pazarlama stratejilerinde de önemlidir. İşte siyasi propagandalarda falan da altı çizilir bunun. Yani önce doğru bir şey söyleyeceksiniz karşınızdakine bir kere evet dedirtti, dedirttikten sonra arkasından söyleyeceğiniz şeye daha kolay evet diyecektir derler. Yani e, stratejik olarak e, kullanılır bu. E, ve bunu ilk yapanın da şeytan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani o ikili ilişkilerde işte kaba konuşmak, kırıcı konuşmak falan hani biz adil afetleri deyince daha çok bunlar üzerinde dururuz. Halbuki insanların zihinlerini iyiliş etmek, Orada hakla bahtlı birbirine karıştırmak, insanların artık hakkı görmelerine engel yani teşhis etmelerine hakkı kavrayabilmelerine engel olacak şekilde dillerini e, bozmak. Arkadaşlar bunun çok güncel örnekleri var. Efendim. E, Gerçekten bir insanın kalbini kırmaktan ya da işte yalan söylemekten onu bir konuda ticari bir konuda mesela kandırmaktan çok çok daha vahim e, bir tehlike. İşte Cemil Meriç kamusa uzanan el namusa uzanmıştır derken bunu kastediyordu. Yani e, mesela işte sizin zihninizde e, ne bileyim e, saygı, saygı kelimesinin karşılığı ne? Yani kime niçin saygı duyuyoruz? Herkese her koşulda her durumda saygı duyar mıyız? Ee, efendim, mesela işte koşulsuz sevgi gibi bir takım hani bunu, bu tartışmalara gir girmeyeceğim şimdi tabii ama bize böyle kabul ettirilmiş işte mesela şu bugünlerde çok çok altı çizilen ve artık neredeyse e, karşı çıkanı hani vuracaklar o derecede e, herkesin neredeyse kabul ettiği bir şey kişisel tercih. Mesela kişisel tercihlere saygılı olmak. Hani hakikaten kişisel tercih bu kadar saygıdeğer bir şey midir her zaman, her durumda? Ee, i̇şte mesela dün akşam konuşurken arkadaşlarla, gruptaki arkadaşlarla çocuklarımızı namaza alıştırırken işte bıktırmamak, bıktırmadan nasıl söyleyeceğiz? Elbette yani bıktırmamak önemli ama arkadaşlar kendilerine dedim ki peki dedim dişlerini fırçalamaları için kaç kere söylüyorsunuz? Yani bir çocuğun kendiliğinden dişini fırçalaması için Kaç kere ona dişlerini fırçalamasını söylememiz gerekiyor? Ve şöyle diyor muyuz? Ya ben bunu böyle söylüyorum ama diş fırçalamaktan bıkar mı? Hani diş fırçalamaktan nefret eder mi? Diyor muyuz yani? Anlatabiliyor muyum? Onun dişlerini kendiliğinden fırçalayana kadar ona söylüyoruz. Çok çeşitli yollar ve yöntemler üreterek. Dolayısıyla hani bıktırmayalım, korkutmayalım mesela gibi. Bakın bunlar hep birer kelimeyle bizim zihnimizde bütün dünya görüşümüzü değiştiren, bütün dini ve ahlaki konulara bakışımızı değiştirir. Mesela bugün insanlar ahlak kelimesini kullanmaktan korkuyorlar. Niye? Bakıyorum pek çok kitapta da ahlak yerine karakter kullanılıyor. Yani karakter kelimesini çıkarın, ahlak yazın, o kitap ahlakçı bir kitap oluyor ve ahlakçı olmak bir kusur neredeyse. Bu gibi, yani sayısız örnek verilebilir, ben... Bunun sistemli bir şekilde e, yapıldığını düşünüyorum ve en şeytani yani dilin en afet boyutunun, en şeytani kısmının burası olduğunu demagoji yaparak, kavramların içeriklerini değiştirerek efendim ve ee, çok fazla tekrar ederek ilk başta karşı çıktığınız bir şeyin veya bir dakika ne oluyoruz dediğiniz bir şeyin bakıyorsunuz ki tünelin sonuna geldiğinizde siz de onu müdafaa eder hale gelmişsiniz ve ona bağlı olarak bütün e, düşüncelerinizde de yeniden gözden geçirmişsiniz ve bambaşka bir şeye dönüşmüşsünüz yani. Burada dilin çok etkili bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum. E, alay ve e, bundan sonraki aşama yani o aslında farklı mecralar bunlar yani demograji yaparak dille oynayarak düşünceleri, inançları, kültürleri manipüle etmek başka bir boyut. Bir de birebir ilişkilerde zarar veren dilin afete dönüşen boyutunun ilk aşaması alay aslında Hani küfür, hakaret, tahkir işte gıybet iftira, dedikodu gibi laf taşıma gibi çok daha ileri boyutları var bu boyutların en alt basamağı yani zararın birinci kademesi alaydır arkadaşlar sadece onun üzerinde duralım diğerleri çünkü her biri ayrı bir başlık Hucurat suresinde biliyorsunuz Cenab-ı Hak e, alayla ilgili koskoca bir ayet inzal buyurmuş. Hiçbir şekilde birbirinizle alay etmeyin diyor allah Teala. E, alayın e, peygamberler tarihinde peygamberlerin muarızlarının ilk stratejileri olduğunu görüyoruz. Yani fikri açıdan karşı çıkmayı e, başaramadıklarında sosyal açıdan mücadelenin sosyal açıdan bir peygamberle verilen savaşın ilk aşamasıdır alay. Çünkü alay etmek arkadaşlar bir sosyal baskı yoluyla sizi dönüştürmeyi planlar. Bu konuda yapılmış araştırmalar var. Mesela kişilerin üzerindeki en şiddetli baskının akram baskısı olduğunu söylüyorlar. Yani kişi en şildi, yani otoriter bir baba, ne bileyim otoriter bir devlet, işte baskıcı bir yönetim bunların hepsine kıyasla akranlarınızın üzerinde üzerinizde oluşturduğu baskının en şiddetli baskı olduğunu söylüyor bazı araştırmalar. Ee, mesela işte e, ergenlik çağındaki çocukların pek çok kötü alışkanlığa sadece alay edilmemek için, yani ana kuzusu, süt kuzusu denmemesi için kendisine pek çok kötü alışkanlığa bu şekilde başladığını. İşte e, sadece bu ergenlik çağında da kalmıyor maalesef. Toplumun onayını önemseyen, insanların takdirini önemseyen, yaşı kaç olursa olsun bu kadınlar arasında da çok ileri yaşlara kadar görülebiliyor. Yani sırf kınanmamak için 15 çeşit yapmak zorunda hissediyor misafirlerini ağırlarken mesela işte sıf için veya işte takdir görmek için e, efendim e, asla kendi başına kalsa asla yapmayacağı şeyler yapabiliyor. Dolayısıyla alay e, böyle bir yıkıcı, sistematik e, bir yıkıcılığa sahip e, çocuklarımıza şunu hararetle özellikle ilkokul çağında, mesela ilkokul çağındaki çocuklar ağda bu muaşereti de henüz tam içselleştirmedikleri için, o süreci daha yaşadıkları için çok zalimce alay edebiliyorlar birbirleriyle. Yani bir maske de takmıyorlar. işte gözlük takanlar felaket bir durumda alay ediliyor. İşte isminiz ve soy isminizde değişik bir şey varsa... Ee, çok şiddetli bir alaya maruz kalabiliyorsunuz. Babanızın mesleği mesela ilkokul öğretmenleri hala bunu soruyor baban ne iş yapıyor diye çok acayip kötü bir şey bence. Açıkça sorulmasına hiç gerek yok. E, sınıfta babasının yaptığı iş yüzünden e, arkadaşları tarafından teneffüste alay ediliyor. Yani çok şişmansa alay ediliyor. Çok zayıfsa alay ediliyor. Uzun boyluysa alay ediliyor. Ufak tefekse alay ediliyor. İşte e, kullandığı araç gereç, defter, kalem vesaire biraz pejmürdeyse alay ediliyor. Her durumda yani birbirleriyle alay ediyorlar e, çocuklar. E, ve bu küçük çocukların yani bunlar işte işte 8 yaşında, 10 yaşında çocuklar bunu yapıyor olması aslında insanın fıtratındaki nasıl diyelim baskıcı ve zalim taraf eğitilmediği zaman ortaya ne çıkacağını da ipuçlarını bize gösteriyor. Hakikaten dilimizi alaydan arındırmak, her türlü alaydan, her türlü küçümseyici ifade eden ve bunu mesela işte sosyal medyada da görüyoruz birbirlerine eleştiri yerine işte Hakaret ederek, alay ederek cevap veriyor mesela. Evet eleştirdiği, konu, e, yani bir şey yazılmış, o yazılan şey benim de hoşuma gitmiyor e, ve eleştirmek ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama eleştirirken konuyla hiç alakası olmayan kişiliğe yönelik, işte kişiliğe hakaret etmeye yönelik, küçümsemeye yönelik, alay etmeye yönelik e, ifadeler arkadaşlar bunların hepsi e, gelişmemiş maalesef e, beyinlerin ürünleri. Öyle diyebiliriz. Burada bırakayım. Yani ben de gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Ben de bunları aslında ufak ufak notlarını aldım. Ee, şöyle ki üç şeyden bahsettik aslında ana hatlarıyla. Bir boş sözden, ikincisi zarar veren sözden, üçüncüsü de alaydan bahsettik. Evet. Boş, boş söz için aslında e, kısa bir önlem de verdiniz. Bu bence önemli. Yani iki saatten fazla ziyaret evet. e, yaptıktan sonra biraz boş doğru kaydığımız yönünde bir tespitti bu. İkinci olarak tabii zarar veren sözler. Hani kasıtlı olarak insanın zihnini karıştırmak, işte demagajı yaparak, kelimelerin içini boşaltmanın özellikle altını çizdiniz ki gerçekten çok önemli. Çünkü kullandığımız kavramlar gerçekten bizim zihniyetimizi yansıtıyor. E, ve e, aslında toplumsal bir dönüşüme de bir süre sonra evet. sebep veriyor zihniyet açısından. Ve e, çok önemli yine bir alay mevzuna girdik. Alayda sosyal savaşın ilk aşamasıdır. Kişinin üzerindeki en şiddetli baskıdır dediniz. Evet doğru, gerçekten. Kınanmamak için kimi zaman normalde hiç yapmayacağımız hareketleri yapıyor şekilde bulabiliyoruz kendimizi. E, aslında siz de konuşmanın sonuna doğru geldiniz. Ben de biraz e, zamanımızdan aslında internet neslinden bahsedecektim. Yani Aha. takipçi, yani evet normal hayatta da dilimizi kullanıyoruz ama bir de internet dili dediğimiz bir dil artık ortaya çıktı. İşte takipçi kaybetmemek için sürekli işte paylaşım yapan veya yapılan paylaşımlara yorum bırakan. Hani bildiğimiz konuda olduğu kadar bilmediğimiz konuda da fikrimiz böyle iddialı bir şekilde söyleme zorunluluğu hissediyoruz sanki. Böyle itici bir e, gücü var sanki internetin. Ve bu hani yalnızca genç nesil değil. Yani her yaştan, her düşünceden insanı da e, zaman zaman kendini içinde bulabildiği bir ortam e, bu ortam. E, peki böyle bir ortamda işte fikrini beyan etmek isteyen bir Müslümanın dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Konuşurken, yorum bırakırken, fikir paylaşırken. Ve e, tabii hani bu afetlere karşı Nasıl önlemler alabiliriz acaba diye size sormak istedik hocam. Evet yani bu tabii başlı başına yine bir konu hakikaten çok kapsamlı sosyal medya dili diyelim sosyal mecraların dili diyelim bir defa benim önerim yani bunu devletler mi yapacak işte bu sosyal platformların yöneticileri mi yapacak bilmiyorum anonim hiçbir hesaba izin verilmemesi gerektiği kanaatindeyim insanlar kendi kimlikleriyle gerçek kimlikleriyle orada olurlarsa ancak o zaman sözlerini kontrol edebilirler belki ee, yani bir e, sahte bir hesabın arkasına gizlenerek e, anonim bir e, bilinmeyen bir işte ismin nickname diyorlar arkasına gizlenerek tamamen hani o dürtüsel nefsini açığa çıkarıyor. Çünkü orada artık kim olduğu belli olmayan birisi ve hani hiçbir şey nasıl diyelim hiçbir şeye dikkat etmesi gerekmiyor. Çünkü onu bulamayacaklar. Kim olduğunu bilemeyecekler. O hayvani taraf yani saldırgan hayvani taraf çok açıkça ortaya çıkabiliyor. Bu kitle psikolojisinde de böyle mesela okuduğum kadarıyla. İnsanlar tek tek asla yapmayacakları kabalıkları 100 kişi bir araya gelince yapabiliyorlar ve tek tek kalsa kendi başına kalsa bir karıncayı bile incitemeyecek kişi 100 kişi bir araya geldiğinde linç edebiliyorlar birilerini. Dolayısıyla burada da bu sosyal medyada da böyle bir kitle psikolojisi var. Yani her an çarmıha girilen birileri var ee, ve işte e, sansasyonel bir takım haberler var. Oralarda sizin hele de kim olduğunuz bilinmiyorsa yani anonim bir hesap açmışsanız istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bir defa bu hani... E Nasıl diyelim bu sosyal linçlerin önüne geçebilmek için ilk adım kanuni açıdan bence hiçbir gizli isme izin verilmemesi. Herkesin gerçek kimliğiyle işte kimlik numarasıyla vesaire nasıl olacaksa öyle hesap açması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir defa hocam ikincisi e, bu ortamların e, hem büyük bir nimet aynen başta söylediğimiz gibi yani dil nasıl hem nimet hem afetse bu dijital platformlarda hem nimet hem afet olabiliyor. Hani bilgiye bu kadar kolay e, ulaşmayı sağladığı için büyük bir nimet işte dünyanın her yerindeki kütüphanelere girebiliyorsunuz e, dünyanın her yerinin fotoğraflarına haritalarına işte sokaklarına kanun sistemine yani ne? neye ihtiyacınız varsa, nasıl bir bilgiye ihtiyacınız varsa ulaşabiliyorsunuz. Fakat aynı zamanda da gerçek bilginin bulunmasının çok zor olduğu büyük bir çöplüğe de dönüşüyor burası. Bir kontrol olmadığı için. Ee, özellikle mesela tıp insanları bundan çok şikayetçi. Bu yaşadığımız pandemide de e, katlanarak arttı bu durum. Yani bir bakıyorsunuz herkes bir ilaç hakkında veya işte bir e, tedavi yöntemi hakkında yorumlar yazabiliyor. Büyük Ve e, benim çevremim yani ben artık e, bu, bu, bazı konulara hiç girmiyorum toplumlarda toplu yerlerde çünkü e, bakıyorum ki yani herkes doktor olmuş, herkes hoca olmuş, herkes e, her konuyu çok iyi biliyor maalesef e, kendini yeterli görmek. Yani istina denir buna İslami terminolojide. Bunu veriyor sosyal medya. Yani bilgiye çok kolay ulaşılabilir olması ve sizin işte orada yazmanız için mesela diyelim ki siz bir tıp kongresinde çıkıp bir vaiz olarak ben konuşamam. Bir tıp kongresinde veya bir hastanede doktorun karşısına geçip hayır ben bu tedaviye işte şu açıdan karşıyım falan diyemem. O yeterlilikte kendimi göremem ama orada yapabiliyorum bunu. Dolayısıyla neyi sağlıyor? Ee, benim e, kendimi her şeye yeterli ve hiç kimseye ihtiyacım yok. Yani istina bir istina haline bürünmeme e, sebep oluyor. Bu açıdan da hani yalancı bir e, yeterlilik duygusu. Yani aslında hakikati olmayan bir yeterlilik duygusuna sebep oluyor. Ee, ama kontrol etmek hiç kolay değil, hiç kolay değil maalesef çok zor. Bu e, istinah duygusuyla ilgili benim çok beni çok çok etkileyen bir ifadedir. Alak suresinde e, diyor ki: innel insan ileyat gha anra hus İnsan kendisini müstani gördüğü zaman azar diyor. Yani Tuğyanın sebebi olarak istina gösteriliyor. Touyan sınırları kabul etmemek demek. Bakın bugün de bunu yaşıyoruz işte. Sınırlarını kabul etmiyor. Ya ben tıbbı bilmiyorum ya da ben işte huku, İslam hukuku bilmiyorum ya da ben işte sosyolojideki şu konuyu bilmiyorum. Bir dakika bir susayım, bir öğreneyim deme ihtiyacı duymuyor. Çünkü oraya kolaylıkla yazabilir. Hani bir kongreye ben katılamam ama sosyal medyada her yere yazabilirim. Ee, dolayısıyla böyle bir e, aldatıcı bir yeterlilik duygusu. Allah korusun insanı e, turyana e, sevk eden bir şey. Hadi diyelim ki bu boyutta değilsiniz, halbinizi biliyorsunuz. Efendim sınırlarınızı biliyorsunuz, kendinizi koruyorsunuz diyelim. Yine de bu, bu kadar büyük bir nimet içerisinde e, yolunuzu kaybediyorsunuz. Yani mesela bilginin bir çöplüğe dönüşmüş olması orada yol, e, yol bulmakta çok zorluk çekmesine sebep oluyor sıradan insanın. O yüzden de bugün dijital okuryazarlık diye bir şeyden bahsediliyor. Hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki mesela benim üniversite yıllarımda bize araştırma teknikleri dersi verilirdi. Bunun gibi. Ve hatta üniversitede bile değil, liselerde dijital okur, okur yazarlığın öğretilmesi, yani internette e, hakiki bir bilgiye nasıl ulaşılır, hangi kaynaklardan ulaşılır, gerçek bilgiyi sahtesinden nasıl ayırt ederiz, e, işte e, muhakkak onun alt başlıkları da vardır benim şu anda e, ifade edemediğim e, o eğitimin. Ee, çok böyle zorunlu eğitimin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, sorunuzun son kısmı, can alıcı kısmı ben de o son kısmı sona bırakayım e, akılda kalsın. Efendim peki e, fikir beyan etmek istedik biz de bir tartışmaya girmek istedik. Orada çok ilgimizi çeken yani mesela ben işte en son ee, en son değil de yakın zamanda e, niçin örtünüyorum diye bir seriyi yazmıştım. Altına yüzlerce yüzlerce yorum geldi. Ee, diyelim ki böylesine popüler ve işte sizi de çok tahrik eden e, bir konu var ve o konuda bir, e, siz de görüşünüzü yazmak istiyorsunuz, bir eleştiri yazmak istiyorsunuz. Bunu illa sosyal medya için değil benim e, bu tavsiyem. Günlük ilişkilerde de yani birebir ilişkilerde de Buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Kendim arcizane şöyle formülüze ettim hocam. Bir defa söyleyeceğiniz şeyin hakikat olması çok önemli. E, efendim söylerken adaletle konuşmak çok önemli. Ve e, yani söyleyeceğiniz söz gerçek. Kimsenin de hakkını yemiyorsunuz yani adil bir şekilde söylüyorsunuz. Ama yine de nezakete de dikkat etmek gerekiyor. Yani benim kanaatime göre e, hakikati Adalete ve nezakete riayet ederek dile getirmeyi kendimize prensip haline getirebilirsek o zaman bizden çıkan hiçbir söz kimseyi incitici olmayacaktır. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna varmayacağızdır diye düşünüyorum. Ee, böyle. Yani bir de şunu da söyleyeyim hocam. Bir insanın herhangi bir konuda yani mesela yemek yapmak, mesela çocuk yetiştirmek, mesela alışverişe gitmek, para harcamak, neyse yani para kazanmak veya işte şimdi konuştuğumuz gibi söz söylemek konularında ilkelerinin olması lazım. Bu ilkelerin basit, basit akılda kalır ve az sayıda olması lazım. Yani çok nasıl diyeyim şey yapılmış, kristalize edilmiş böyle her zaman hatırlayabileceği ilkeleri olması lazım ve şimdi oraya yazacak mesela bir şey benim ilkem neydi işte sosyal medyada nasıl yazacaktım ben sadece hakikati söyleyecektim kimsenin hakkını yemeyecektim ve bunu nazik bir şekilde yapacaktım derse bakın yani oradan kötü bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Asıl problemimizin bu açıdan baktığımızda ilkesizlik olduğunu düşünüyorum yani ilkelerimiz yok her durumda şey tamamen reaksiyonel bir şekilde hareket ediyoruz. Duygularımız nasıl gaza gelmişse o şekilde yani kızmışız o gün veya o gün canımız sıkkın yani halet ruhiyemize göre modumuza göre şimdikilerin değişiyle tepkilerimiz değişebiliyor. Neden? Çünkü belirlenmiş sabit ilke sabit demeyelim değişebilir bunlar ama en azından o gün için belirlenmiş ilkelerimizin olmayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Evet aslında çok geniş kapsamlı bir soruydu fakat çok e, öz bir noktaya vardık. Evet bütün aslında problemlerimizin yani temelinde yatan bir soruna işaret ettiniz hocam. İlkesizlik dediniz. Tabii konuşmamızın da dilimizin de bazı ilkeleri evet. olması lazım. Sizin altını çizdiğiniz noktalar çok önemliydi. İşte hakikati konuşmalı, adalet üzere konuşmalıyız ve bunu söylerken de nezaketli bir dil kullanmalıyız evet. aslında. Bunların hepsi çok önemliydi gerçekten. Tabi dilimizden dolayı düştüğümüz bu sıkıntılardan, işte bu sıkıntılara düşmemek için alacağımız önlemlerden konuştuktan sonra biraz da e, dedim ki susmak üzerine konuşalım hocam. Evet. Yani çünkü e, susmak zamanımızda ne bileyim bir insanın böyle acizliğini ya da o konudaki böyle bilgisizliğini sanki gösteriyor gibi. Ya da e, en azından böyle bir hissiyat oluşuyor insanda. Bizler hem bilgisiz gözükmek istemiyoruz bir taraftan, diğer taraftan yani bugünkü sohbetin de ardından hani çok konuşmanın insanı yanlışa düşüren bu negatif bir yanı olduğunu da biliyoruz. Bundan dolayı uzakta evet. durmak istiyoruz çok konuşmaktan. Şimdi bu durumda e, susmanın faziletinden de bahseterek tabii bizim üzerinde durmamız gereken sağlıklı zeminin e, ne olduğunu sizden dinleyebilir miyiz hocam? Evet, güzel bir Hüsnü Hatim'e olsun bu. E, konuyu bununla inşallah kapatalım. E, aslında hani buna verilecek en güzel cevap susmak <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Hep beraber susalım e, diyebiliriz bir defa hocam bir önceki soruyla bağlantılı olarak kesinlikle bilmediğimiz konuda susmamız gerekiyor bunun olması için ama neyi bildiğimizi neyi bilmediğimizi bilmek gerekiyor bu çok önemli bir merhale çok önemli bir merhale çünkü bildiğiniz bir konuda bulunduğunuz ortamda yanlış bir şey konuşuluyorsa orada susmak biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu şiddetle eleştiriyor. Yani şeytani bir yol orada susmanız. Aman başım belaya girmesin şimdi bunlarla mı uğraşacağım deyip susuyor. Mesela ben gitmişim bir yere yanlış bir fetva konuşuluyor. İşte bir ayetle ilgili yanlış bir şey söylüyor. Mesela şuna çok rastlamışımdır. Kur'an'da olmayan şeyler Kur'an'danmış gibi konuşuluyor. Mesela bir şey duymuş bir güzel söz duymuş bir yerde. Kur'an'da böyle bir şey var diyor. Halbuki Kur'an'da öyle bir ifade yok. Dolayısıyla Hani benim orada susmamam gerekiyor mesela. İşte bir doktorun yanında yanlış bir şey konuşuluyorsa, bir aşçının değil mi yani herhangi bir, bir herhangi bir konuda yeterliliğiniz varsa bir defa yanınızdaki yanlışa sessiz kalmamamız gerekiyor. Susmanın acizlikten kaynaklandığı yani hakikaten ezik olduğumuz için sustuğumuz zamanlar yok mudur? Vardır hocam kesinlikle ve öyle insanlar da vardır. Susturulmuş, hayatı boyunca susturulmuş. Efendim, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, konuşmaya kalksa, üç kişinin yanında konuşmaya kalksa, ellerinin içi terleyen, işte ne bileyim, yani iki, çok aşırı bu konuyu büyüten gözünde, o arkadaşların biz yani biz de olabiliriz bu durumda. Hakikaten çok geç kalmadan bu sorunun üzerine gidip kendilerini bir rehabilite etmeleri gerekiyor. Bu aşılmayacak bir şey değil, aşılabilir. Evet. Çok popüler, çok konuşkan biri olmayabilirler ama en azından... Susma, yani susmamaları gereken yerde konuşabilirler. Yani bu kadarcık olsun e, konuşmayı başarmaları gerekiyor. E, biraz yetiştirilme tarzıyla alakalı bu. Biraz da doğuştan getirdiğimiz mizaçla alakalı bir tarafı var. Ve e, çocukken e, karşılaştığımız muamelelerle çok yakından alakalı. E, dolayısıyla eğer öyleyse yani hakikaten bir eziklikse bizimkisi ee, onun üstüne gitmemiz ve e, terapi görmemiz benim tavsiyem. Eziklik değil tercihse, yani susmayı tercih ediyorsak, bu, bu durumda da hocam az önce söylediğim ilkeler meselesi burada da geçerli. Kesinlikle kriterlerimizin çok net olması gerekiyor. İki yerde asla susamayız. Bir tanesini söyledim. Yanımızda yanlış bir bilgi veriliyorsa, Birilerine yanlış bilgi veriliyor ve biz doğrusunu biliyoruz. O zaman susamayız. İkincisi yanımızda birinin hakkı yeniyorsa. Yani birinin arkasından konuşuluyor, iftira atılıyor. O işin öyle olmadığını biliyoruz. Bu durumda da asla susamamız. Yani bunlar buralarda susmak fazilet değil rezilettir hocam. Yani buralarda susmak e, son derece çirkin, şeytani e, dir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, dilsiz şeytan hani yok böyleleri için yanında bir hak e, çiğnendiği halde e, işte bu bilgi de olabilir bir insanın hakkı da olabilir susmak hakikaten insanı dilsiz şeytan durumuna sokar bu durumda biz e, nerede susmayı tercih etmeliyiz kimseye bir zarar verilmeyecek verilmiyor yani ortamda birisinin aleyhine konuşulmuyor veya bir dolap çevrilmiyor ve yanlış bilgi de konuşulmuyor işte insanlar konuşuyorlar öyle. İşte bir fikir beyan ediyorlar, bir konu tartışıyorlar vesaire. Bizim hele bilgimiz yoksa zaten kesinlikle susmalıyız. Yani o konuşulan konuyla ilgili bir bilgimiz yoksa kesinlikle susmalıyız. Gazali'nin söylediği çok önemli bir şey var. Diyor ki bilgin var, o konuda bir bilgin var yani sen de söze karışabilirsin. Fakat niyetine bak diyor. Eğer niyetin e, nefsani ise, yani ben de bilgimi sergileyim, benim de bu konuyu bildiğimi anlasınlar. Falan gibi nefsani amaçlarla, yani orada bir fayda hasıl olmayacak da e, tamamen sen kendini hani sergilemek istiyorsun, susman daha iyidir diyor. İşte orada da hangi niyetle, şu anda ne, niçin konuşuyorum diye bakmak. Bir de hocam nefis terbiyesinin e, üç şeyle çok yakından alakası var. E, o yüzden de bütün e, bütün tasavvufi meşretlerde, meşrretlerde. Ee, siz e, tasavvufa girdiğinizde, yani o yola girdiğinizde size üç şey tavsiye edilir. Yani hani dakika bir bunları yapmanız gerek beklenir sizden. Çok büyük bir erdem değildir bunlar. Yani en başta hemen uygulanması gereken şeylerdir. Killeti kelam, killeti menam, killeti taam. Yani az konuşacaksınız, az yiyeceksiniz ve az uyuyacaksınız. Dolayısıyla benim gibi konuşkan bir insansanız böyle birisinin lafı bitse de ben araya girsem diye böyle içinizde böyle sabırsızlık varsa benim gibilerin susması fazilettir, nefis terbiyesine uygundur. Az önce başta söylediğim büyük bir eziklik, büyük bir çekingenlik yaşıyorsanız ama da bildiğiniz bir şey de varsa yani orada bildiğiniz bir şey var ve hani pısırıklıktan söyleyemiyorsanız söylemeniz fazilettir. Bir hak çiğneniyorsa asla susmamanız gerekir. Ama kendinizi sergilemek için konuşacaksanız susmanız gerekir. Ee, peki, e, burada bunun bir daha zor bir boyutu, başımı belaya sokayım. Bunu Bu e, susmamak gereken önemli bir nokta da mesela Emrebil Maruf Nehyanil Münker'dir. Yani birebir ilişkilerde karşımızdakinin yanlışını gördüğümüzde ne yapacağız yani? Çok açık mesela çocuğuna herkesin içinde azarlıyor mesela. Bu Hı. yanlış dediğim illa büyük bir günah falan olması gerekmiyor. Bir konuda hata yapıyor yani. E ne bileyim mesela şeker hastası işte yanlış bir şey yiyor orada. Yani ne yapacağız? Uyaracağız biliyorsunuz. Yani <gülüyor> dinimiz uyaracaksın diyor. İşte az önce diş fırçalama örneğini onun için verdim. Efendim, e, çocuğumuz yani namaza e, başlıp çocuğumuza namaz eğitimi vermek için çekiniyoruz ama dişini fırçalaması için. Hiç çekinmiyoruz ve diş fırçalamaktan e, vazgeçer mi, işte soğur mu, nefret eder mi diye de hiç endişe duymuyoruz her yemekten sonra e, hatırlatıyoruz ki öyle olması gerekir. İşte Emri Bilmaruf Nehyan İl Münker'de de hocam o yaptığımız hatırlatmanın yıkıcı olmaması için ilişkiye daha önceden beri ve daha sonrasında da tabii sürekli yatırım yapıyor olmamız gerekiyor. Yani o ilişkinin güzel gitmesi için hep böyle fedakarlıklar, güzel şeyler yapmışsanız beraber sizinle beraber olmak çok zevkliyse işte beraber eğlenebiliyorsanız beraber e, güzel bir masanın etrafında güzel bir sohbet yapabiliyorsanız e, arada da söylediğiniz küçük bir şey yıkıcı olmaz ama sizin her ağzınızı açmanız hep bir kusur bulmaya yönelikse e, gerçekten hani gene başladı dedirte, dedirtecek bir durumdaysanız o zaman belki susmak gerekebilir. E, zor yani bunlar şöyle şablonlar yok hocam. Evet her durumda susacaksın veya işte her durumda konuşacaksın diye şablonlar yok. Her duruma göre e, bizim hikmetle onların arasını ayırt edebilmemiz gerekiyor. Evet. Pardon. Ya e, Gerçekten böyle konuşma çok e, akıcı bir şekilde gidiyor ve Konuşmanın aslında inceliklerini sizden öğreniyoruz siz konuştukça. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, Allah razı olsun <gülüyor> hocam. Böyle evet. şey, sohbetimizin de sonuna doğru yaklaştık ama ben şunu da ekleseydim, şunun aslında daha çok çizseydim dediğiniz ya da dinleyicilerimize vermek istediğiniz son sözleriniz varsa sizden alalım hocam. Ben olarak şunu söyleyeyim. Bunların hepsi kişinin kendini tanımasıyla ilgili bakın dönüp dolaşıp oraya geliyor. Ben, benim karakterim nasıl? Aldığım eğitim nasıl, neyi biliyorum, neyi bilmiyorum. İşte şu anda bu ağzımı açacağım ama nefsani mi konuşacağım, öfkeyle mi konuşacağım mesela çok sinirliysen susmayı tercih etmek. Bir bu, yani kendini tanımak. İkincisi de hocam, ikinci ekleyeceğim şey tercihlerimizin sonuçlarına da katlanmak. Yani Susmam, susmuşsak orada bir hakkımız zayi olacaktır. Yani e, e, sen hem ağzını açmayacaksın, kendini hiç riske atmayacaksın, hem de herkes senin hakkını verecek yani. Böyle bir şey yok dünyada. Dolayısıyla e, yani tercihlerimizin sonuçlarının, bizim tercihlerimizin sonuçları olduğunu e, bilmemiz lazım. Devamlı konuşuyorsan e, söylediklerin ağırlığını yitirecektir. Bir ağırlık e, taşımayacaktır. Yine başladı diyecektir herkes. Başını öbür tarafa çevirip telefonuna bakmaya falan başlayacaktır. Dolayısıyla yani karşılaştığımız muamele bizim seçimlerimizin sonuçları aslında. Bunları da görmek lazım. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok lezzetli bir sohbet oldu bizim için. Ben teşekkür ederim. Evet bugün Fatma Bayram hocamızla dilin afetlerinden konuştuk. Aslında afet deyince doğal afet mesela aklımıza gelince hemen depremler, seller gibi böyle toplu ölümlere yol açan yeryüzü olayları geliyor. Din afetleri de aslında toplumu oluşturan unsurların hani topluca e, ölümüne yol açığı diyebiliriz belki. Dolayısıyla evet. hani önlem almamız gereken, dikkatli olmamız gereken ve zararından da korunmamız gereken bir afet bu. E, Fatma Bayram hocamız da dil ile ilgili imtihanımızı etraflıca e, günümüze uyarlayarak bizlere aktardı. Kendisinden Allah razı olsun. Ee, tüm dinleyicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah... Ben size teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızın e, dünya ve ahirette sonuçlarını görmenizi diliyorum. Amin hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ee, biz de inşallah konuştuklarımızı hayata geçirmemize vesile olan güzel bir program olmuştur diye e, dua ediyoruz. Ve tüm dinleyicilerimizi de Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm.